Mahkemece boşanan eşler dinen de boşanmış sayılır mı? İslam dini eşler arasındaki yardımlaşmaya, tesanüde, sevgiye, eşlerin birbirlerine saygılı olmalarına, ailenin sağlıklı yürümesini hep tavsiye etmiştir. Hatta eşleri birbirini tamamlayan birbirinin elbisesi olarak ifade etmiştir. Ancak bütün bunlar yapıldıktan sonra eğer eşler arasındaki huzursuzluk kalıcıysa farklı dünyaların insanlarıysa bir arada yaşamaları imkanı yoksa boşanmayı da İslam dini tecviz etmiştir. Ancak boşanma helal kılınmıştır fakat Cenab-ı Hak'ın sevmediği hoşlanmadığı bir hale Helal olarak da Hazreti Peygamber tarafından ifade edilmiştir. Bu bakımdan dinçleri yüksek kurulu boşanmak üzere mahkemeye başvuran veya mahkeme kararıyla boşanmış kişilerin bu boşamalarını dini bakımdan bir bayin talakla boşanma olarak kabul etmiştir.